Rasulullah'tır bize maziden, Tahuti devletlerden haber veren, Nursi'nin kerameti çıkınca, İslam Avrupa'da, Bosna kardelen. Ve Bosna'da yükselince ezanlar, Amerika Avrupa'yı azarlar. Çocuklar camilere koşuşunca, Sırplardan sızar kanlı salyalar. Senaryo hazırdı, kukladır sırtlar, küfrün av köpekleridir sırtlar Avları da mustazaklar olunca vahşice saldırdı kudurmuş sırtlar Yeni yakılmış silahlarla toplar, sırtlarındır artık onlar depolar Bosnamızda tekbirler yükselince susturmaya barış gücü yollarlar Küfür aleminden kopan fırtınalar, esiverir zulüm saçan rüzgarlar, İhanet damgalı yıldırımlar çakınca, fırlatılır kan, kin kusan bombalar. Ah vurulur Bosna, hain bombalar, minareleri parçalar bombalar. Bombalarla camiler yıkılınca, ezanları kesiverdi bombalar. Yaralanmış bosnam çocuklar ağlar, çırpınıyor parçalanmış vücutlar. Sokaklarda kandan seller akınca, Allah'ım bosnama yüreğim sızlar. Srebrenisa'da tutsak bacılar, namusunu kirletmiş şerefsiz sırtlar. Feryatlarına dirine nehri coşunca, semadan bu zulme melekler ağlar. Karaybosna'da, İhaş'ta çocuklar, Kan içinde çırpınıp yuvarlanırlar, Ana yüreğinden bir ah kokunca, Mazlumların ahından arş ağlar. İslam ümmetini uyuşturmuşlar, Petrol şeyhlerine dolarlar yağar, Krallarla belamlar halka çıkınca, örgözlerine soğan sıkıp ağlarlar Hudüsümüzde Yahudi domuzları Kâbemizde Suudi dizdükleri Yahudi İbn Maymun kaval çalınca saraylarında fahişe oynatırlar Yezid'in varisi şu münafıklar, nifak kazanlarını hep kaynatırlar. Hizbullah kafirlerle çarpışınca, küffarın saflarına koşuşurlar. Şanlı Hizbullah yanardağı coşar, savrulur zulme kin kusan lavlar. Kurşunlar tekbirlerle patlayınca, dağılanır şerefsiz kafir alımlar. Ilahi ey kahhar olan Allah, ancak sensin mümin halklara pena, kafirler dostlarına saldırınca intikamla parçalasın Hizbullah.